Seyfettin Gürselle Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Ay evet bu iki konumuz var. İkisi de i̇şte aslında birbiriyle de bir miktar bağlantılı sayılabilir. Türkiye'deki bu büyüme ile ilgili sen e, dün e, salı günkü radikaldeki yazında aslında bu Dünya rekoru büyümesinin aslında pek de büyüme olmadığını, böyle yorumlanmaması gerektiğini söylüyordun. Önce ondan bahsedelim, sonra da biraz bu futbol endüstrisinden. Evet, <gülüyor> futbol endüstrisi hakikaten uzun uzun konuşmaya değer. Yani büyüme konusu tabii yani öyle olmadığı değil, o %11... Biliyorsun izleyicileri hatırlatalım evet. birinci çeyrekte yani bu yılın ilk üç ayın geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2010'un ilk üç ayına kıyasla Türkiye ekonomisi %11 oranında daha fazla mal ve hizmet üretti. Bu, bu doğru bunda tartışılacak bir taraf yok benim yazıda gündeme getirmeye çalıştım ki yani bugün de aslında onu tartışmamız lazım. Bu geçmişte kalan bir olay. Bizim e, uzun yıllar şöyle bir hatırlatma da yapmakta yarar var. Biraz teknik bir hatırlatma. Çok uzun yıllar e, Türkiye'de biz büyümeyi yıllık olarak istedik. Yani şimdi tam söylediğim gibi istedik. E, oysa Batı çoktan e, gelişmiş ekonomiler e, bunu çeyrekten çeyreğe büyüme istiyorlar ve onu yıllıklandırıyorlar. Yani dörtte çarpıyorlar. Dördüncü çeyrekten birinci çeyreğe. Ne kadar büyüdü ekonomi onu da söyleyeyim TÜİK'in, TÜİK onu da kısa bir süreden beri yapıyor. Yüzde 1.4 büyüdü. Bunu yıllıklandırırsan aslında 5.6 bir büyüme. Şimdi mesela Amerika'da büyümeden söz edilirken, Almanya'da büyümeden söz edilirken bu büyüme kastediliyor. Çünkü bu büyüme, bu söylediğim rakam. Bugün aşağı yukarı ya da çok yakın geçmişte ne olduğunu bize söylüyor. Halbuki %11 hakikaten çok geride kaldı. Bu bakımdan herkesin tabii merak ettiği geçmişti tamam büyümüşüz bu iyi bir şey. Bunun zaten sonuçlarını da gördük istihdamda vesaire işsizlik düştü. Tabii hükümet için de bu çok iyi oldu seçime giden bir hükümet böyle bir yüksek büyümeyle gitti ama büyüme hızla düşüyor. Benim yazıda da e, dile getirdiğim bu oldu. E, bunu tabi biraz tahmine dayalı. Yani neye dayanarak bunu iddia ediyorsun diye sorabilirsin. E, önce takım göstergelere bakıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'nde ekonomik ve toplumsal araştırmalar merkezinde her ay bir ekonomik konjonktür raporu yayınlıyoruz. İşte öncü göstergelerden kasıt iktisatçıların işte kredi genişlemesi, özellikle kapasite kullanım oranı, tüketici şey, reel kesim firmaların beklentileri vesaire Bunları şimdi daha fazla tekniğe gerek yok. Bunlar bir şekilde işte bir araya getiriliyor belli şeylerle, istatistiki yöntemlerle. Bundan bir büyüme tahmini çıkıyor ve bu büyüme tahmini, Birinci çeyrekten ikinci çeyreğe yüzde yarım verdi. Bunu tabii e, bu ayda tekrar, daha doğrusu yarın tekrarlayacağız bunu. Evet. Aa, biraz yükselebilir diye bekliyorum ama çok önemli değil. Birin altında gözüküyor. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Bu yüzde dört civarında bir yıllık büyüme demek. Ee, yüzde on bir nerede? Yüzde dört nerede? Hatta yüzde beş nokta altı nerede? Çünkü zaten dördüncü çeyrekten birinci çeyreğe yavaşlamıştı. Şimdi buna da çok fazla şaşırmamak lazım. Nedenini hemen söyleyeyim. Bu olağanüstü büyümenin ardında aslında dördüncü çeyrekte esas olağanüstü büyüme yaşandı. Üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe geçerken yüzde üç nokta altı büyüdü Türkiye ekonomisi. Bu çeyrek bazında yüzde üç nokta altı. Bunu batı ekonomileri şu anda Avrupa ekonomisi falan yani yıllık bu kadar büyüseler göbek atacaklar tabir caizse. Evet. Şimdi bunun ardında da muazzam bir yatırım patlaması vardı. Yatırımlar Dördüncü çeyrekten üçüncü çeyreğe yüzde on dokuz büyüdü. Yani üç ayda yüzde on dokuz. Şimdi bu tabii ne kadar mantıklı falan ne olduğunu doğrusu biz de çok iyi bilmiyoruz. Onun için ben bu büyümeyi daha önceki yazımda bu olağanüstü yatırım patlamasını yorumlamaya çalışırken Keynes'in bir şeyi vardır. Çok ünlü bir kavramı vardır. Kendisinin geliştirdiği Animal spirits. Ben onu hayvansal içgüdüler diye çeviriyorum. Bu yatırımcının şeyini davranışlarını izah etmek için de son tahlilde Keynes e öyle çok da rasyonel olmayan yani içgüdüsel bir şey açıklama getirmek zorunda kaldı. Fakat bu çeyrekte yani bu çeyrekten kastım bu yeni açıklanan büyüme rakamlarının ait olduğu 2010 yılının ilk üç ayında bu yatırımlar sadece iki buçuk yüzde iki buçuk oranında arttı. Yani. Bu tabii doğal, hızla yavaşlayacak. Çünkü kapasite kullanım oranları e, görüyoruz. Onu da e, en son Mayıs ayını, Haziran ayını biliyoruz. Hemen hemen hiç artmadı bir önceki aya kıyasla. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman şöyle bir manzara çıkıyor. Çok hızlı bir yatırım dönemi, çok hızlı bir iyimserlik dönemi yaşandı. Türk kapitalistleri böyle ya çok kötümser oluyorlar birdenbire ya birdenbire iyimserliğe kapılıyorlar. Hemen yatırımlara, girişimlere başlıyorlar. Şimdi böyle bir dönem yaşandı ve tabii şimdi bunun hazmı hazm hazm dönemi başlıyor. Ee, ve dediğim gibi bizim tahminlerimiz eğer yanılmıyorsak ki bundan önceki tahminlerde çok fazla yanılmadık. Ee, sanıyorum önümüzdeki dönemde giderek yavaşlayan bir büyüme göreceğiz. Ama tabii bir baz etkisi var ee, bu yüksek dördüncü çeyreğin yüksek büyümesine değil. Ve mesela bu ikinci çeyrekte Eylül ayının sonunda açıklandığında yıllık büyüme %7 küsur olacak. Yani gene diyeceğiz ki ama ne %7 hiç fena değil. Evet. Tabii ki hiç fena değil ama ben dördüncü çeyrekte bu gidişat nedeniyle dördüncü çeyrekte yıllık büyümenin %4 civarına düşmesini bekliyorum. Bu tabii çok yetersiz bir büyüme. Yani bir sürü bunun siyasi toplumsal sonucu olacak. Örneğin işsizlik bu büyümeyle düşmez. Yani bir süre sonra ben birkaç ay içinde İşsizlikteki e, düşüşün durmasını bekliyorum açıkçası. Hı hı. E, bir, bir i̇thalat artışının da ihracatın çok üzerinde olması. Çok üzerinde. Tabii e, çok üzerinde. Önemli yani, bir etken evet, olarak. Bunu büyüme da sonuçta e, büyüme e, çok tüketime dayalı bir büyüme oldu ilk üç ayda da yatırmalar çünkü söylediğim gibi fazla değişmedi, fazla artmadı. Ama tüketim maşallah tüketmeye devam ediyoruz. Dün akşam arkadaşlarla da bizim Galatasaray Yalısı'na sınıf arkadaşlarımla buluştuk. Ya hafta için o ne o Ortaköy tıkalı trafik bütün o gece kulüpleri lokantalar dolup taşıyor. Yani Allah krizi çok iyi atlattı Türkiye'nin bir kesimin en azından açıkça görünüyor müthiş bir tüketim %12 artış yıllık artış ben de bitme... tam sözünü ettiğin dakikalarda muhtemelen orada yürüyüş yaparken aynı şeyler geçti kafamda bütün <gülüyor> lokantaların tıka basa dolu oldu hiçbir yer yok yani adam evet. almıyordu İnanılmaz adam bir görüntü vardı e ama bunun tabi bunu yani borçla tüketiyoruz sonuçta dışarıdan aldığımız bir borç evet devlet e, borçlanmıyor eskiden devlet borçlanırdı ve e, şey çıkmıştı cılkı çıkmıştı enflasyon vesaire muazzam faizler ödeniyordu. Yani şey kamu cephesi sağlam hakikaten e, fakat e, özel tüketimde işte dışarıdan kredi geliyor yani dış tasarruf kullanıyoruz kendimizin tasarruf yaptığı yok. E, böyle bir şey e, büyüme e, bu tabii sürmeyecekti yani e, ya cari açık bir kur şoku yaratacaktı. E, Paniğe kapılacaktı insanlar Bu risk hala var ama Galiba e, giderek azalıyor Çünkü bu arada büyüme düşüyor Bana sonarsan e, Önümüzdeki aylarda başka bir tartışma Başlayacak eğer hakikaten büyümenin Düştüğü tescil olursa e, O zaman da ya bu galiba Fazla soğuttuk deyip frenden e, işte, çekilecek Çünkü biliyorsun bir taraftan Merkez Bankası bir, bir taraftan Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu BDK kredi genişlemesini durdurmaya çalışıyor. Çünkü bu tek tüketimin arkasında bir tabi borçlanmayla şey var, kredi genişlemesi var. Yani büyüme, evet rekor büyüme. Tabii ki bunu küçümsemek için söylemiyorum bütün bunları ama bu biraz geçmişte kaldı ve biz aslında bir geçmişte kalmış bir olayı gazete manşetlerine taşıyoruz. Bunu tartışıyoruz ve İim sergileye kapıyoruz. Aslında bugün olup biteni yeterince bu görmemize engelliyor açıkçası. Evet önemli bir mesele bu. Tabi ileride bunu tekrar test etme imkanımız olacak. Tabi olacak. Yani şöyle söyleyeyim, bir bir sonraki şeyde kısaca tekrar iniriz. Çünkü dediğim gibi yarın Beta'nın tahmini ikinci çeyrekli tahmini yenilenecek. Ama çok yüksek bir şey çıkmayacağını aşağı yukarı şimdiden söyleyebilirim. Dolayısıyla bu bir ek kanıt daha olacak. Tabii esas büyüme, TÜİK'in büyüme rakamları açıklandığında tam olarak biliyoruz ne olup gittiğini ama bu çok gecikmiş oluyor. Nitekim işte bu geçtiğimiz 3 ay yani Nisan, Mayıs, Haziran'ın ne kadar büyüme ne olduğunu ancak Eylül sonunda öğrenebileceğiz. Evet peki bunu zaten tekrar dolayacağız. Şimdi gelelim evet. öbür ikinci ve e, evet. çok sansasyonel bir şekilde yani herhalde Türkiye tarihinde de çok sık rastlanan bir şey değil. Büyük boyutlu bir yani şike de denemez buna büyük bir yeraltı çetelenme çeteleşme olayı ve çok büyük bir faturası da çıkacağı var. Mesela NTV, MSNBC'den ilginç bir şey vardı. Fenerbahçe'ye bunun neye mal olacağı bu son e, Hı -hı. soruşturmanın işte yayından sadece 28, onda 4 milyon. Lig'den e, başarı puan, e, yayın geliri puan ödülü Süper Lig'den e, 21 milyon. Birincilikten 15 milyon Türk Lirası kaybetme tehlikesiyle. Ayrıca Devler Lig'ine katılamazsa yani Devlet Ligi Avrupa şampiyon kulüpler şeyinde en az 15 milyonun da uçacağı, eğer küme düşerse de Banka Asya'da sınır 3 olduğu için 8 yabancı futbolcuyu da yollamak zorunda kalacağı gibi bir hesap yapmışlar. Çok büyük, evet. büyük miktarlarda dönen bir şey, astronomik bir şeyden bahsediyoruz galiba. Evet Evet, yani Fenerbahçe kulübü için doğru büyük bir zarar belki. Ama sadece tabii Fenerbahçe değil başka kulüplerin futbolcuları da söz konusu ama Fenerbahçe'de tabii yönetim tamamen bu işin içinde gözüküyor. Deliller onu gösteriyor. onaydır aydır çok şey bir takip var. Ben de dün akşam Alt Türk'te izledim adliye muhabirlerinin önde gelen Türkiye medyasının on yani üzerinden on veriyorlar polise. ...not olarak... Evet. E, ...şimdi e, tabii benim hep şeyde... ...biraz hep İtalya'yla... ...paralellik kurmaya e, çalışıyorum... ...ne olup biteni anlamak için... ...çünkü İtalya'ya bu açılardan benziyoruz... ...biliyorsun... ...mafya, organize işler... ...ondan sonra devletle mafyanın... ...iç içe geçmesi... ...işte bu... E, ...Glado er, gl meselesi Gladiu, evet. bizdeki... ...evet Ergerekon falan... Yani bu bir benzerlik daha tabii getirdi. Biliyorsun orada Juventus düşürüldü. Milan'ın yanılmıyorsam Milan kulüp olarak değil de yöneticiler cezalandırıldı. Sonra Juventus tekrar çıktı şeye, birinci lige. Türkiye'de de tabii bu futbolla şeyin karışması bana çok da şaşırtıcı gelmiyor. Için bu organize işlerin. Karışması, bütün bu para trafiği ve tabii ahlaken de etik olarak da tam bir çöküntü manzarası. Bunun temelinde ne var diye düşünüyorum. Tabii sadece Türkiye'nin bu tip organize işlere müsait bir rejime sahip olması tarihsel olarak bundan ibaret değil. biraz da şey de bu sportif rekabet de çok rol oynadı diye düşünüyorum ve rol oynamaya da devam ediyor. Sadece Fenerbahçe değil diğer kulüpler üzerinde de muazzam bir baskı tabandan taraftardan gelen. Mutlaka şampiyon olacaksın olamazsan yönetimler gidiyor vesaire. Şimdi bu bunun baskısı tabii yönetimlerde de hissediliyor ve eğer ahlarken de çok sağlam bir zeminde değilseniz tabii bütün bu organize işlere tevessü etmeye başlıyorsunuz. Bir bir çeşit yani şey, e, e, şey nasıl diyelim e, yani sizi tahrik ediyor bu e, baskı e, ve zeminin müsait olması evet, e, mesela Galatasaray da e, bu baskı yüzünden bence iftihasın eşiğine gelmiş bir kulüp. Ben Galatasaraylıyım biliyorsun. E, ona kadar organize işlere e, diğer kulüpler kadar bulaştı bulaşmadı bilemem pek. Bulaşmış gibi durmuyor ama ee, öbür yandan da e, gelir gideri tamamen şey etmiş, kopmuş vaziyette, muazzam bir borç birikmiş vaziyette. Yunanistan gibi eski yönetim borcu bir miktar gizlemiş. Ondan sonra e, şimdiki Beşiktaş e, Kulübü öyle bu baskı altında aslında muazzam o da borçlandı. Ve e, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın orada bir benzerliği var. Bunlar şahıs kulübü haline geldiler. Çünkü bu borçları... Çok büyük ölçüde çok zengin ve para kaynağı özellikle Fenerbahçe'de işte büyük ölçüde ranta dayanan, siyasi ilişkilere dayanan, iktidarla olan ilişkilere dayanan bir yönetim, bir patron aslında tek adam Sayın Yıldırım şey etti, bu borçları verdi ve şu anda aslında Fenerbahçe'nin şahsi malı Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın. Tabii ki tapusu onda değil ama. Kimse o borçları geri ödemeyi cesaret edip de Aziz Yıldırım'dan nasıl alır Fenerbahçe'yi bilmiyorum. Aynı şey biraz Beşiktaş için de geçerli. Şimdi bu model eninde sonunda bir çeşit. Abramovich yani bir Chelsea modeline ya da bir Manchester City körfez sermayesiyle bu kulüplerin satın almasını eninde sonunda götürür ya da iftansa götürür. Yani dünyada birçok kulüp iftans bir etti bugüne kadar. Yeni evet. bir şey değil. Türkiye'de de öyle oldu. Ama burada ben hiç... bir... Pardon sözünü kestim. Burada ilginç bir farklılık da var yalnız o ya da diğer örneklerde olduğu gibi onlar birer şirket. Oysa evet. burada Galatasaray, Fenerbahçe bütün futbol kulüpleri bir dernek statüsünü muhafaza ediyorlar. İnan gör, görünmemiş ama, bir şey. Ama unutma bu dernek statüsü bir takım kolaylıklar sağladığı için tabii muhafaza edildi ama öbür taraftan da borsaya girebilmek için şirketler kurdular ve işte gelir giderler orada karmışık her kulüp için ben de tam ayrıntıyı bilmiyorum Galatasaray tamamen gelir giderini şirkete vermişti sonra biraz tartışmalı bir işte mahkemeyle davayla tekrar bunu geri aldı bir bölümünü bunlar borsada aynı zamanda kote yani pekala o borsadaki şirketler satın alına Tabii tabi bunlar bunları kim alır o da var yani bir taraftan dernekler eğer son tahilde şeye hakimseler esas hem kararlara hem de paraya. Tabi kimse satın da almaz. O zaman iflas yolu. Yani dediğinde haklısın. Böyle bir modelle Chelsea ve Manchester City modelleri de zor gözüküyor. Ancak işte bir şahıs patron yönetim kurulu başkanı eğer çok parası varsa e, tabii Türkiye ölçülerinde söylüyorum bunu e, veriyor boşları büyük transferler yıldızlar. Şeyler memnun, taraftar memnun. Büyük bir baskı ama aynı zamanda bu kadar büyük para harcanınca ille şampiyon olmak zorundasınız. E i̇lle şampiyon olmak da o kadar kolay ve garanti değil. Yani sadece sahada futbol oynayarak garanti değil. O zaman ne yapıyorsun Hele biliyorsun Fenerbahçe işte söz verdi başkan şampiyon olacağız olacağız birkaç yıl olamadı falan. Büyük bir baskı. Ve sonunda yani ben bu işi sağlama bağlayayım denmiş öyle anlaşılıyor. Tesadüflere bırakmayalım. Emin e ne olur ne olmaz bir çakar makar bir tane atar. Biz de atamayız avuta gider direkten döner. Ondan sonra biz bu işleri sağlama bağlayalım demiş 19 tane maç. Tabii evet. Hepsi Fenerbahçe maçı değil. Tam 19 tane maç şu anda şey altında. Edin. Şaibe altında. Şaibe de değil aslında delillendirdik bunları diyorlar. Polisin evet evet müfadesine. yani işte ben biraz hukuki <gülüyor> olarak şey temkinli konuşuyorum. Yani bunları aslında dün akşam Erman Toroğlu söylüyordu. Yani siz buna şaşıyor musunuz dedi. Kimse orada stüdyoda şaşıyoruz demedi. Sürprizdir demedi. 30-40 yıldır adam diyor bunlar oluyordu zaten diyor. Şimdi tabii üzerine gidilme cesareti gösterildi. Bu da ilginç. Yani bunu da düşünmek lazım. Evet. Yani tabii bunun çok başka boyutları da var. Yani feneryum gibi işletmeler ne olacak? Mesela işte mağaza, evet. mağazalar zinciri evet, var. Evet. Ve bu evet. krizden direkt etkilenmesi ve yani satış rekorları filan kırıyordu çünkü. Şampiyonluk t-shirtleri çıktı. Gün ya. 10 bin adet satılmış mesela. Evet. Çok boyutlu şimdi taraftarın tepkisi de ne olacak? Yani mesela Ziya Şengül dün akşam karalar bağlamıştı ve e, yani ne olursa olsun bu, bu şey temizlenmeli diyor. Yani burada da iki şey var. Şimdi yani bunu aa, Fenerbahçe'dir bu işte bu siyasi olarak bu. Allah'tan başbakan Galatasaray'da değil ha. Başbakan Galatasaray'da olsaydı ben sana söyleyeyim bu iş tamamen siyasete dönmüştü. Evet. ...vay bunu Galatasaray komplosu diye şeyler... ...taman şimdi onu diyemiyorlar... ...dolayısıyla yani benim umudum... ...Fenerbahçe taraftarının ...büyük çoğunluğu da bu temizliği... ...desteklemesi olur... ...çünkü her ...yani neden bu mesela başka... ...ülkelerin şeylerinde... ...futbollarında, liglerinde Allah aşkına... ...Avrupa'nın olmuyor... ...yani İtalya'da oluyor... ...belki başka örnek var mı bilmiyorum... Ee, bir de bizde çıktı tabi Balkanlarda da olabilir orada da bence araştırılsa mesela Bulgaristan'da falan kesin oralarda da böyle şeyler oluyor olabilir çünkü orada da çok yaygın bir şeye nüfus etmiş yani, hem topluma hem devlete nüfus etmiş bir mafya var Romanya'da da var evet, bir de Aa... Bernard Api Marsilya vardı Fransa'da. Var, aynen. Ama hemen ortaya çıkarıldı, işte evet. şeytildi yani önüne geçildi. Yakından izleniyor ya. Yani Türkiye'de de bu şart. Allah aşkına şimdi sen de biliyorum futbol seviyorsun, meraklısın. Yani, yani şimdi bundan sonra nasıl bakacağız biz bu lig maçlarına ya? <gülüyor> Bakamayacağız. <gülüyor> yani ya, aptal yerine komşu hissediyorum kendimi. Benim büyük olan. Demiştir. Ben son Sivas maçına ben hadi seyredelim. Baba seyredilir mi o maç demişti bana. O maçı satın aldı Fenerbahçe demişti. Öyle Hatta mi? önce. <gülüyor> ben de onlar bir gol atıyor. Can. Bunlar gol atıyor. Ben de bir şey oluyor zannediyorum. <gülüyor> İşin içinde heyecan var zannediyorum. <gülüyor> Sen bir şey söyleyecektin galiba Mahir. Ee, yok ben bir şey söylemeyeceğim <gülüyor> konuyla ilgili. Tutuyordum kendimi ben de. Evet çok yani hakikaten yani vardığı nokta açısından da gülmekle ağlamak arasında bir şey de kalıyor. Yani paraların mesela evet, feneryum torbasıyla <gülüyor> rüşvet turu gibi fotoğrafların yayınlanmasına da karşı. Şey de var yok. şimdi as başkan tutuklanan e, sorgusunda haberlere göre kabul ettiği söyleniyor şeyi. E, Eskişehirspor'a Spor'a teşvik birimi gönderildiğini. Kulüpten öyle bilgi aldım falan gibisinden As başkan başkanı biraz satışa mı getiriyor yani Vallahi bilemiyorum Fena bir durum ama evet. ee, Şey ne oldu ben izleyemedim Şekip Masturoğlu rahatsızlanmıştı Dün gece ikiye kadar Tutuklanmış, tutuklanmış. Bekleniyordu Ben bizim Bahçeşehir'e uğradım biliyorsun zaten bütün şeyler orada görülüyor Bu tip davalar ee, orada bir avukat var rastladım ee, dedim nedir durum Şiş ekip için geldim falan dedi tutuklanmasını bekliyordu evet tutuklanmış yani, yani e, bu, bu, bu işi herhalde bundan sonra e, dava sonuna kadar gidecek yani bence açığa çıkması lazım büyük zarar verildi Türkiye futboluna imajına ama bu işler böyle yani bir de e, bu biliyorsun e, bu işin başlangıcı şeye dayanıyor yani bir silah Taçakçılığı ile evet. ilgili polis bir takipte bu tip şeyleri yakalıyor dinlemelerde. Bu tip ilişkileri yakalamaya başlıyor ve yön değiştiriyor. Bunun da üzerine gitmeye başlıyor. Şimdi de bu bütün arkasında bunun bir silah şeyi var. Sonra Ergenekon bağlantısı var mı yok mu? Çünkü büyük paralar dönüyor. Bunlar kara para. Yani bu tip şey işleri finanse etmek için, karanlık işleri finanse etmek için hele bu düşünürseniz işte bu cinayetleri, tetikçiler bilmem ne bütün o büyük paralar gerektiriyor sonuçta bunlar evet. da tam açığa çıkmış değil. E bu paraların işte böyle bu kara para, futbol bilmem ne iddia sonra şeyden de söz ediliyor, o yönde genişletilebilir diyorlar soruşturmalar, iddia bunlar iddia da oynamıştır diyorlar. Yani tabii şimdi ben onu adasaysa. da söyleyeceğim. Evet, iddia meselesi çok önemli taşıyor çünkü evet. en büyük para dönmesi dönen evet. sektörlerden biri o. Bir de tabii bu silah ticareti ile ilgili Lale Kemal de dün yazmış da çok yakın bağlantıları var. Üçüncü olarak da Sedat Peker'in de Ergenekon davasıyla da bağlantılı oldu. Birinci mi? İkinci Ergenekon'un bağlantılı oldu ve Sedat Peker'le sayısız defa Aziz Yıldırım arasında telefon görüşmelerinden falan bahsediliyor yani. Şey Ömer yani izleyicilere şeyi de hatırlatmak lazım ya Rusluğu dövdürdüler kim dövdürdü Allah aşkına bir başka gazeteci biliyorsun evet. dövüldü dünyanın tehdidi bunlar mafya desteği olmadan olacak işler mi evet. yani bu kadar mafyayla, bu kadar mafya ile bu kadar mafya tanımına bir zaten. şekilde ilişkinin yani aldığından yani mafya insana bedava destek verir mi Allah aşkına Hı. karşılıksız? ...kim bilir ne, neler döndü daha... ...neler öğreneceğiz. Evet bu çok burada... Evet, ...bence iyi, ilginç bir operasyon yani. Evet çok. Çok. Ve aslında valla polisi de tebrik etmek lazım. İnşallah yargı da... ...her şeyi açığa çıkartır ve... ...bundan sonra kimse cesaret edemez ama... ...bundan emin oluncaya kadar... ...biz tabi maçları ...nasıl bakacağız bu yıl bilmiyorum. Yani <gülüyor> acaba bundan şaibe var mı yok mu diye... Böyle bir şeyle, kuruntuyla, böyle bir e, endişeyle e, maç seyretmek. Çok tatsız hiç seyretme daha iyi yani. Evet, ne diyeceğimi bilemiyorum doğrusu. Peki, çok... no? Evet, ne diyeceğimi bilemiyorum doğrusu dedim sonuç olarak. içecektim. onun için sessizlik oldu. <gülüyor> Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Görüşmek üzere.